Açık Dergi. Hello, we are with Carol Merhaba, Carol Woodall'la birlikteyiz. Hoş geldin demek istiyorum. Öncelikle İstanbul'da bir kere daha. Ee, Colorado Springs'tensin ve orada akademik çalışmalarına devam etmektesin. Ve İstanbul'da bir konferans sebebiyle bulunuyorsun. Orient Institute'de gerçekleşen Ottoman Empire and the Republic of Turkey'de müzik ve müzisyenler konulu konuşma serisinde 1920'lerin... B üzerine, B olunda caz müziği üzerine odaklanan araştırmalarından bahsettin. And your, your focusing point is 1920's so, uh, Constant Town Jazz: A Guide to 1920s, 1920's Bayolo. 1920'lerin Bayolo'sunda bir rehber so diyelim like buna. E, bu çalışmanın ilk duyduğumda şöyle düşündüm. 1920'lerin cazı bu oldukça spesifik bir zaman dilimi. 1920'lerin Bey erken dönem cazından bahsediyor sanırım ve aynı zamanda Birinci Dünya Savaşı' da olmakta ve Heming makalesinden de bahsediyorsun burada about <gülüyor> Ja. Evet özellikle Beyoğlu ve Pera'da icra edilen caz araştırmaya başladığım konu ve araştırdığım konu ve Evet, dediğim gibi Ernest Hemingway'in 1922'deki bir makalesinden şu anda da bahsetmeliyim Toronto Star'da çıkmıştı bu makale burada ses koku ve tüm bileşenleriyle şehirden bahsediyor. Ama asıl ilginç olan Constant Town kelimesini kullanıyor olması. Yani Pera ya da İstanbul ya da Konstantinopol demiyor, İstanbul demiyor. Constant Town diyor. Yani bu ne ona ne buna tekabül ediyor. Ve bu da beni farklı bir düşünme aracı olarak terimi kullanmaya itti. Erken dönemin şehre girişi üzerinden bunu düşünüyorum. Ee, i̇ki koldan ilerliyor. Biri amatör Amerikan denizcilerin dolaşımı. Biri de Amerikalı in, siyahi cazcıların um, icrası şehre iki koldan uh, giriyoruz dedik. Burada bir şehir deneyiminden mi bahsediyoruz? E, evet hem o hem ondan bahsediyoruz hem de buraya gelme düzenlerinden bahsediyoruz. Çünkü Amerikan donanmalarının gelme sebepleri mesela dönemin başkanından bahsedersek Woodrow Wilson'ın bölgedeki diplomatik ve sivil ilişkilerini koruma isteğinden ileri geliyor aslında. Yani aynı zamanda tabii ki Birinci Dünya Savaşı süreci şehir işgal altında Amerikalılar, İngiltereliler, Fransızlar, İtalyanlar bu ülkeler tarafından işgal altında şehir. Ve burada farklı durumlar da söz konusu. Ya da askerler var burada. Askerlerin görevleri var. Hemen donma bahçenin <gülüyor> ötesinde duruyorlar. Ve aslında çoğu amatör müzisyenler bu donanma askerlerinin. Ve yani bence şöyle ilginç bir noktadan hareket etmeye başladım. Ondan bahsedeyim. O dönemde Farsees adlı bir dergi var. İşte Uzak denizler belki çevirebiliriz bunu. Ve aslında bu dergi şu anda İstiklal üzerindeki... E, Panter Kürtasiye diye bildiğimiz bir yerde çıkıyor. Yani aslında orada, orada dağıtılıyordu Farsiz. Ve asıl basıldığı yerden bahsedersem de o da hemen e, yakında Serdar Ekrem Caddesi'nde bir binaydı hemen Galata'dan devam ederseniz orada kalıyor. Şu açıdan da savaştan bahsetmeliyiz. Ee, bu savaş dönemiydi, evet. Bu topraklarda savaş altındaydı. Peki müzik ve eğlence sektörü ne alemdeydi? Nasıl ilerliyordu? Evet, evet ilerliyordu. Yani Erkencağız döneminden bahsediyoruz. Aslında şöyle söylemek lazım. Erken cazdan anladığımız so, nedir diye düşünürsek the, dinleyenler zaten bileceklerdir. İnsanların aklına gelecek like Sydney ilk Sydney isimler var. <Gülüyor> mesela bunlardan bir tanesi bir şey, bir be, diğeri Louis Armstrong. İnsanlar hemen onları tanıyacaktır. Bir de İstanbul'dan bahsedince yani hemen savaşından arkasından ve hatta süresinde de müzik vardı Pera'da evet. Ve Dünya Savaşı sonrasında Pera'da müzik vardı. Caz ve savaş o dönemde günlük hayattaki mevcut ticari endüstrinin içindelerdi. Yani savaş bundan yararlanıyordu. İstiklal'de Pera'dan, oradaki caddelerden, Asmalı Mescid, Tepebaşı ve Kabistan Caddesi, bütün bu alan 1920'lerin sonu ve 30'ların başı için de aslında bunu söylemek lazım. E, buradaki kafe kültürü, um, eğlence mekanları, hep savaş ve caz bundan yararlandılar. Yani dolayısıyla eğlence için the bulunan mekanlar e, çoğalıyordu aslında. Ve şöyle bir geçiş yaşandı diyelim. Boş zamanların ilgi alanının dans mekanlarına ve dansa kaymasıyla e, transnasyonel diyeceğim bir ilgi alanı doğdu, bir geçiş gibi. Ve aslında tüm dünyada öyleydi. Jazz. Yani O dönemdeki değişim caz üzerinden de ilerliyor gibiydi. Yes transnational bir caz. Evet, ulus, ulus aşırı caz diyelim. Şimdi, transnasyonel caz. Da, buradaki bakış açısı da Beyoğlu ya da Pera. Orayı kozmopolit bir cennet gibi aslında düşünmeye yönelik bir müdahale. Bunu Pera ve caz için özel bir terim gibi kullanabilir miyiz? Peki? Yani ben ulus aşırı kelimesini kullanıyorum. Bu Pera'ya da uygulanabilir bu anlamda. Yani icra edilen caz çoğunlukla bu alanlardaki mekanlarda. Ve geç 1920'lerde aslında Boğaz'da, Bebek'te ...ya da Tarabi civarlarında yerlerde de bazı icraları görüyoruz sonraları ama işgal zamanında ve erken dönem Cumhuriyeti özellikle Pera'da bütün toplanma noktası Pera evet odak noktası evet odak yani noktası jazz performansları için e, e, aynı if we zamanda da bu şimdi modern şehrin turizminin yükselişini of, düşünürsek ve onu nasıl anladığımızda da düşünürsek, düşünürsek, oran oran oran oran düşünürsek oran buradan da değerlendirebiliriz so, oteller, kafeler dolu turistler and geliyor, yolcular geliyorlar Istanbul, gidiyorlar ve İstanbul'un işte güzelliklerine bakıyorlar ve burada yine bir ulus aşırı kelimeyi kullanıyor olmamın sebebi bu durumun caz ben, ya bunu global olarak söylüyorum öyle algıla farklı noktalarda bir ilgiyi bir ilgi odasını kendi üstüne çekmesi. Yani sadece lokal olarak bir alandan bahsetmiyorum. Bu yüzden de beni e, şunu düşündürtmeye yönlendirdi bu. Kozmopolitanlıkla sokağı neden birleştirmeyeyim ki? Yani buradaki müdahale alanını niye düşünmeyeyim? Bu dönemde lokallikten de bahsediyorsun İstanbul, Pera vesaire ama her yerde var neredeysecaz Avrupa'da da. Evet, evet var. Evet, Paris'te, Moskova'da, Bükreş'te, Kahire'de, İskenderiye, Beyrut, işte Konstantinopoli, hatta bazı dolaşımlar üzerinden Bağdat'ta da başlamaya başlıyor. Bu erken caz bahsettiğin New Orleans'la olan bağlarını nasıl açıklayabiliriz? Yani şöyle söyleyeyim, benim araştırmamda biraz da karıştırmaya çalışıyorum aslında. Yani geleneksel caz anlatısı nedir sorusu üzerinden. Caz, cazın kökleri, bulunduğu, oluştuğu yerden aldığı kökleri Güney Fransa ve İspanya'da ortaya çıktıktan sonra New Orleans'a doğru zorla giren karışımları, oradan da Kansas'a ve Chicago'ya gidişi. E tabii bir sonraki adımda New York, Paris, oradan da dünyanın geri kalanına, yayılması üzerine diyeyim. Ve bu, bu gerçekten muhteşem. Ve hiç de karışık değil aslında. Yani birbirine bağlantılı ve çok karmaşık görünen hikayelerin bir arada olması gibi. Bu, bu erken dönemin füzyonu. Ve erken Caz dediğim zaman da çok akışkan bir fikir bu. Yani 1910'ların ve erken 1920'lerin voldil performanslarını da bunun içine katmak lazım bu te teatral performansları. Onların bir karışımı farklı isimler var bunların minstrel, blackface ya da farklı dans türleri var cakewalk diyeceğim bunlara bunların singapated rhythms var mesela bunlardan bir başkası yine erken dönem caz diye anılacak olan ve bunların hepsinin ortaklığı gibi ve dediğim gibi oldukça oldukça akışkan yani tüm bunların yolunda olduğunu görüyoruz 1920'lerde peki bu topraklarda yaşayan halkın kültürü üzerinden düşündüğümüzde cazı kabullenişi hakkında neler diyebiliriz bu toprakların hem de savaş zamanı Zamanından bahsediyoruz. Because bir de we, hiç we, e, anything, hiç kanıt var mı? Kind of Kimlermiş gidenler? Zor zamanlar çünkü bir de Osmanlı çöküyor, Türkiye diye yeni bir ülke kuruyor. Çok geçişken bir dönem. Mhm. Evet çok farklı alanlarda bir değişim söz konusu bunu zaten kabul etmek lazım ekonomik olarak politik ve kültürel olarak hele bir de Balkan savaşlarının da aslında etkilerinden bahsetmek lazım 1913 döneminden mülteciler var şehre gelen dünya savaşı sonrasında ve sırasında bir de 1918'de doğudan da gelen çok büyük bir mülteci meselesi var İstanbul'dan bahsediyoruz E bir de Ruslar var. Burayı cennet gibi görüyorlar aslında. Hepsinin ötesinde de askerler ve sokakta yaşayan insanlar da var maalesef. Dolayısıyla sokakların da geçirdiği çok büyük bir değişim var. Çok yoğun yaşanıyor. Sanırım şu da var bir dönem burada geleneksel müziğin yasaklandığı zamanı hatırlıyorum. Bu bahsettiğim dönem buna denk gelmiyor sanırım ama batılı müziği dinlemeye hatta cesaretlendirildikleri diyeceğim bir dönem var bu tam olarak aynı dönem değil galiba Western I it the same of talking about I think there's two questions that are going on. Buna girdiğinizde evet One burada is, bahsedeceğimiz, bahsedeceğimiz iki temel soru var. Şimdi önce ilki erken dönem caz sahnesi in nasıldı? Konstantinopol dediğimiz şehre gelenler kimdi? Gelenler ne duyacaktı? Nerede duyacaktı? In, say, Mesela Maxim var, The Garden Bar, the Garden bar or or the tiyatro. var e, ya da Petit Shant Tiyatrosu var. Bunun yanı sıra diğer soruda Osmanlı sonrası eleştiriler buna nasıl cevap veriyor olacaktı? Yani cazın, e, caza tabii ki bu dediğim ve onunla birlikte eşlik eden dansa, çar, özellikle Charleston'a nasıl tepki veriyorlardı? Kimlerdi bu dansı yapanlar? Yani caz kültürü dediğimiz zaman burada çok geniş bir şeyden bahsediyoruz. Birçok şeyle alakalı. Tam olarak da e, bir Alaturka olarak şekillendirilmiyor. Tam olarak Alafranga olarak da şekillendirilmiyor. Yani Doğu-Batı ikisinin arasında bir şey gibi düşünmemiz lazım. Ve sanırım bizim bu dönemi tekrar düşünmemize izin veren özellikle işgal zamanı düşünmemize Osmanlı'nın çöküşü ve Cumhuriyet'in ortaya çıkışı arasında bir çeşit köprü gibi de değerlendirebiliriz. Yani 1932'ye kadar olan dönemde hatta. Ve 30'lar ve 40'lar sonraki dönemde bununla birebir de bağlantılı değil ama alakalı. Mm -hmm. uh, but, Peki tam da burada caz jazz bu culture, topraklar için uh, ya da bu topraklardaki insanlar için kabul edilebilecek bir tür müydü acaba? Yani evet caz dediğim gibi yine oldukça kapsamlı bir şeyden söz ediyoruz. Bence bu birçok şeyi içeriyor. Bunun içerisinde iş bilgi de yaptığını söylemek lazım. İnsanların dinlediği her şeyle alakalı ve o dönem işte Amerikan filmlerini içeriyor, modayı içeriyor, sporu içeriyor, sporu spor kültürünü içeriyor oldukça kapsamlı çok geniş bir çerçevede. Yani tam olarak her şeyle ilgili. Evet evet, evet bunların bir birleşiminin yani. O dönemle ilgili düşündüğümüzde de böyle yaklaşmamız lazım. Bir bir yapı olarak. Mesela kıyafetlerin değişiyor olduğu meselesi 1920'lerde işte kadınların saçlarını kestiriyor, kısa kestiriyor olması, dans için seçtikleri kıyafetler ve bunun için yeni kıyafetlere ihtiyacı var çünkü dans için. Belki şu ince uzun sigaralarda buna dahil edilebilir. Evet, evet aligarson tarzı sigaralardan da bahsetmek lazım. Tüm bunlar jazz kültürünün içerisinde yer alıyorlar ve, ve bu daha önceki soruna da aslında insanların bunu nasıl kabul ettiğine alakalı nasıl kabul ettiğine dair durum alakalı değişimi alakalı bir şey yani bir şekilde herkes etkileniyor bu durumla. Bu yeni kültürel hareketten tablodan diyelim. So I I would like to really ask şunu sormak istiyorum çok istekli bir şekilde. Bu bahsettiğin dönem çok kısıtlı bir döneme denk geliyor. Bu kaynaklara nasıl ulaştın? Elindekileri, bilgileri nasıl edindin? Aynen nasıl kaynakları nasıl buldun? Evet sana şöyle bir uzunca hikaye anlatayım. Araştırmalarıma başladığımda ben Atatürk kitaplığında oradaki dergilere bakıyordum bu illüstrasyonları içeren dergilere ve gazetelere. İşte büyük gazete, resimli perşembe, resimli cuma ve benzeri bir sürü materyal var. Ve burada fark ettiğim ilginç bir araştırma var. Ondan bahsedeyim. Charleston'la ilgili bu. Charleston dansıyla. Evet, erken dönem bir caz formu olarak da niteliyelim onu. ...bu bir, bir tartışma no olduğunu fark ettim ve bunun içinde de yine bu sahnenin nasıl olduğuna dair bir belge olmadığını fark ettim. Mm -hmm. Yani buradaki dansı anlatan bir görüntü yoktu. Yani caz icracına dair bir imaj yoktu. Bazı resimler ve görseller var tabii ki döneme dair. No, I mean, ee, ama mesela ages, işte bir dergide bir caz müzisyenini görüyorsun. Ama bunlar biraz da böyle korsan görüntüler gibi. Yani bir dergide onu görmek, İstanbul'daki bir dergide de onu görmek, onun İstanbul'da olduğu, burada çaldığı anlamına gelmiyor. Yani Farklı kaynaklardan geliyor olabilir bu bilgi çünkü. Ve takip ettiğim <gülüyor> da bu yazıları ve görüntüleri mesela şöyle diyor bazı yazılarda işte Fransız basından ya da Alman basından okuduğum gibi diye buradan referanslarla anlatıyorlar. Yani burada demek istediğim de bu transkültürel diyalogun, cazın içinde olduğu transkültürel diyalogun ne anlama geldiğine dair bir araştırmaydı ve bu insanlar da bunun içindeydiler zaten. Charleston'da spe Kestik olarak bu Osmanlı sonrası ve erken e, Türk Cumhuriyeti toplumu dediğimiz yerde nereye oturuyor diye sormaya teşvik etti bu benim Ve oradan da şuraya doğru e, ilerledim. E, cevap verilecek, gerçekten bu duruma cevap verecek bir sahne var mıydı? Yani bu nasıl bir çerçeveyle görünüyordu basında ya da toplum tarafından da? <gülüyor> e, ...mesela şöyle bir örnek vereyim... E, ...örnek vereceğim kişilerden bir tanesi... ...bu sürprize değil sanırım aslında... ...bu kökeni Amerika dışındaki kaynaklardan... ...bunu söylüyorum... ...Afrika Amerikalı korsanlar... ...onlar Konstantinopol'deki Amerikalılarla... ...çok iyi bir iletişimdeydiler... ...daha doğrusu çok iyi bir gözleme sahiptiler... ...ve ikinci yerlerden aldığım... ...arşivcilerden yararlandığım şeyleri de söylemek lazım... ...Kanada, Almanya ve bazı yerlerden... Eve şeyi sordun. Kimler buradaydı, kimler gelmişti, geçmişti diye sordun. Ee, Şöyle birkaç isimden bahsedebiliriz. Belki sonra onlardan birkaç e, müzik de dinleriz. Bir tanesi Arthur Briggs, siyahi bir Amerikalı. Aslında Avrupa'da da çok bulunuyor ve Konstantinopolis'te duraklıyor. 1926'da burada çaldığını biliyorum. Bir trompetçi kendisi. Eee de çalmış, Villa Tam'da çalmış, Tarabya'da. Ve de bir grup var birlikte çaldı. O gruptan da bir tromboncu beyefendi var. İlginç bir aynı zamanda bir röportör kendisi yani. Bir ...bilgi ileten biri... ...New York Amsterdam News için... ...ve o dönemde şehirde caz... ...ve caz müzisyenleri için çok fazla... ...olanak olduğundan dolayı... ...burası oldukça kıymetli bir yer, burada çok fazla vakit geçiriyor. Yani... ...tam olarak klasik bir caz bende olarak mı... ...buradalardı? Onlar tam olarak öyleler mi? emin değilim ama... ...bir caz benden parçası olarak buradaydı... ...yani bir caz grubunun işte o da Arthur brixte bu bahsettiğim gibi efendi... ...Arthur Briggs'in parçası olarak buradaydı... ...ve e, trombon altos... Saxofon tenor saxofon keman vardı banjo vardı yani tam olarak bir klasik jazz band olarak değerlendirebilir miyiz? Musical instrumentation it would be a variety of maybe trombone alto saxophone tenor saxophone violin banjo etc. Maybe that's how we can understand that. I'm away. I tried to forget you and found 'em all wrong. Meet your bright southern moon once more, old crooner, dear old Mammy Tune, and if I can win you, yeah, I'll never more roam. I'm coming, Virginia, my Dixieland. Bu ilgili bir de mini bilgi verip öyle devam edelim. Arthur Briggs'den de dinlediğimiz I'm Coming Virginia'ydı parçada 1927 yılındaki icrasıydı. Arthur Briggs and his Savoy Cinecops Orchestra ile birlikte çaldığı bir parçaydı. Berlin'de icra edilmiş Ağustos ayında. Şimdi söyleşimize devam edelim. Who came was Sam Ve buraya gelen bir başkası da Sam Wooding'di. <gülüyor> Afrika-Amerikalı <gülüyor> siyahi birisi kendisi 1925 dolaylarında geliyordu. Daha önce performs, um, Moskova'da da bir... ...performansı vardı. Ve Edith Wilson'la birlikte de... ...performansları olduğunu söylemek lazım. Ve Tommy Ladner da onlarla birlikte... ...ve daha sonra o da İstanbul'a geliyor. Bükreş'e giderken birkaç hafta buraya uluyor. Ve işte Tommy Ladner... E, ...o da aslında bizi... ...demin senin sorduğun New Orleans... ...bağlantısına geri getiriyor. New Orleans'tan bir trompetçi o. 1920'lerde sık sık gelip gittiğinde... Ki, ni ...söylemek lazım İstanbul'da. Maalesef oldukça genç Istanbul ölüyor. Evet şimdi Sam Wooding hmm. Orkestradan Şangay Şafılı bir kulak verelim. <gülüyor> Evet, bu örneklerin ardından şunu sormak isterim, biraz önce de dinlediğimiz parçalardan bir tanesinin ardından. Erken dönem Pera ve Pera'da cazdan sonra bir sonraki adım ne olacak? Bazı araştırmalar yapıyorsunuzdur yine ve benzeri konular üzerine ve ayrı bir kitap yazma fikriniz de var sanırım bu konular hakkında. About that. Yes. Okay, so right now, evet, evet. Şu anda um, editöyal bir tercihle değişmez eğer çalıştığım I mean, bir kitap var ve ismi şöyle invent. olacak. Hmm. Decadent Modern Cocaine Jazz and Charleston, and Charleston 1920's in 1920s Istanbul. Ve umuyorum burada 1920'lerin dinamiklerini biraz daha ayrıştırabileceğim bir yapı olacak ve sonra da mümkün olursa 1930'lara geçmek <gülüyor> fikrim var. Evet yani aslında bunu da sormak istiyordum. Neden özellikle 1920'li yıllar? olarak. Ne önemim var yani bu yılları? Yani benim için ekonomik olarak, politik olarak, yani şu cazın kategorize edilmemişliği fikrine geri dönersek, ne Alatürk'a, ne Frang'a, ne Alatürk'a olmaması gibi e, dergilerde de tanımlayan, onu tanımlayan kişilerin kullanma biçimleri de ilginç. Mesela Charleston'dan bahsedersek, onun bütün içeriği, az önce bahsettiğim bu işte e, ilist, ilistirasyon yapılmış dergilerde de oradaki diskur da çok ilginç. Mesela Zenci kelimesini de kullanıyorlar ama daha çok vahşi anlamında ya da çok da belki de masum bir kullanım değil aslında oradaki. Bu yapı da çok ilginç. Bunu da araştırmak benim için oldukça önemli. Bu farklı kullanım biçimlerini etkileyen meselelerde onlardan da bahsetmek lazım. Mesela orada aslında... Mustafa Kemal'in ve tek partili dönemin halk evlerinin, köy evlerinin de durumu alakalı olduğunu düşünüyorum. Onlar dönemi önceliyorlar ve onlarla alakalandırarak düşünmek ve soruyu da öyle sormak lazım. another thing that I would like to do is bir başka aslında işlemek istediğim şey de yine cazın içerisindeki siyahi performansçıların analizi Aslında ondan da söylemek bahsetmek lazım ve bir sonraki adımda 1920'ler kadar ilginç görünüyor Umarım onda da e, onda duyabiliriz burada ya da başka bir yerde Next İstanbul or. Evet, umarım İstanbul'da olur çünkü gerçekten İstanbul'un için doğru yer, en mükemmel yer ve bu proje içinde dinleyici insanlar için de burası çok doğru bir yer. Çünkü zaten olay burada geçiyor. Bir de ben gerçekten burayı çok seviyorum, Pena'yı çok seviyorum ve buradaki değiştiğim ve içinde e, araştırma yaptığım meseleyi buradaki insanlara geri döndürmek daha doğru geliyor bana. E, şehrin o dönemlerini seslendiriyor olmak, ondan bahsediyor olmak yürürken onu da fark edebilecek olmaları benim anlattığım şeylerle hoşuma gidiyor. Umarım bundan sonraki röportajı da Türkçe yaparız çünkü çok iyi konuştuğunu biliyorum. <gülüyor> evet inşallah evet ben de şey Türkçe şey, şey konuşuyorum biraz yoruldum <gülüyor> ki yani evet konuşmamdan sonra uzun da bir günü Arkasından yeah, konuşuyor evet. olduğumuz için evet, ikinci konuşmayı Türkçe yapmak yani. üzere Söz. tekrar burada görmek üzere. Peki çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Açık, Açık Dergi, dergi.